salatül Cuma Cuma namazının en Cuma en büyük özelliklerinden özelliklerinden Cuma namazdır. Elleti o Cuma namazı ki iye min akidu furudis furudis. مَنْ تَرَكَهْ فَلَاسَ جُمَعٍ تَهَاوْنًا بِهَا تَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِه۪ Kim üç tane cumayı onu küçümseyerekten terk ederse Allah onun kalbine mühür vur. Şimdi biz şu ana kadar daha henüz cuma namazına geçmiş değiliz. Öyle değil mi? Daha henüz neyi zikrediyoruz? Geçen dersimizle beraber bir ders yaptık değil mi cuma namazıyla alakalı? Cuma gününün faziletlerini anlatıyoruz. Cuma günü zaten faziletli bir gün. Ayrıyeten Allah Azze ve Celle bir de o güne Cuma namazını kılınca, yani İslam'ın İslam'daki en önemli namazlardan öğle namazına bedel olan, farz olan öğle namazına bedel olan Cuma namazını koyunca o günün ehemmiyeti daha da çok artmıştır. Öyle değil mi? Ama Cuma günü zaten kendi zatında ehemmiyetli olan bir gündür. Çünkü Allah niye ehemmiyetli bir gündür? Dün geçen dersimizde de söylediğimiz gibi, günlerin, ayların, zaman ve mekanların normalde İslam'da bir ehemmiyeti yoktur. Ancak nasıl olur? Şeriat ona bir ehemmiyet atfederse o zaman o ehemmiyet kazanır. Şer'i yönden bizim gözümüzde ehemmiyet kazanır. Yoksa bütün insan, bütün gün, ay, her şey eşittir bizim gözümüzde. Ta ki İslam ona bir eftaliyet getirene kadar. İşte bu cuma günü normalde Allah Azze ve Celle Cuma gününde bir de fazladan ne getirmiştir? Cuma namazını getirmiştir. Tamam? Cuma namazını getirmiştir. Cuma namazı ne zaman farz oldu? Mekke'de farz oldu. Başka? Cuma namazı ne zaman farz oldu? Yani Cuma namazı olmadan önce de Cuma günü vardı. Öyle mi? Ama ismi neydi? Yevmul Arubeydi. Yani Araplar ona Yevmul Arûbe diyorlardı. Daha sonra Cuma namazı onda farz olunca Cuma namazının da en belirgin özelliklerinden biri insanları bir araya toplaması, herkesi bir araya getirmesi olunca o güne ne dendi? Salatul Cuma, Yevmul Cuma dendi. Yoksa Araplardaki asıl adı, yani Cuma namazından önceki adı Yevmul Cuma değildir. Ne zaman Yevmul Cuma olmuştur? Cuma gününün ismi Cuma olmuştur. Cuma farz kılınıp insanlar o günde bir araya toplandıktan sonra, tamam Cuma ne zaman farz kılındı? Cuma namazı ne zaman farz kılındı? O zaman Cuma günü zaten vardı. Cuma namazı sonradan farz oldu. Öyle mi? Ne zaman farz oldu Cuma namazı? Şimdi normalde Cuma namazının ne zaman farz olduğuyla alakalı Cuma gününde alimler arasında ihtilaf var. Tamam mı? Bu ihtilafı zikredeceğiz. Sonra bu, bu ihtilafın arasından e, delilleri ele alacağız. Niye? Çünkü günümüz açısından da önemli olan bir konu. Yani bugünkü günümüz açısından da mühim olan bir konu. Şimdi cuma namazıyla alakalı çok da açıkçası ne zaman farz olduğuna dair böyle çok ciddi görüşleri bir arada ele alan, ondan sonra tahlilini yapan, tahkikini yapan eski dönem alimlerinden pek olmamış. Çünkü bir ihtiyaç hissetmemişler. Yani çok konu onlar için ehemmiyetli olmadığı için çok da fazla ihtiyaç hissetmemişler. Eskilerden bu konuyu böyle çok geniş ve güzel ele alanlardan biri. Hatta ben size çıktı da getirecektim, şey yapamadım. Ee, nedir adı? Ee, bir türlü be beceremedim yani. İbn-i Hanbeli hatırlıyorsanız demişti ki onun da bir tane Feth'ül Barisi var. Değil mi? İmam i̇bn Hacer Hacer'l gibi İbn-i Hanbeli'nin de Feth'ül Barisi var Buhari'nin üzerine. Fark ne? O tamamlayamamış. Yani i̇bn Hacer kitabını tamamlamış Rahimehullah Ama İbn-i Recep tamamlayamamış. O bu konuyu ele almış. Şimdi demiş ki birinci görüş alimlerin arasında demişler ki cuma namazı Medine'de farz oldu. Birinci görüş bu. Cuma namazı daha evvela yoktu. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra cuma gününde, Yavmul Arub'de cuma namazı ne oldu? Farz oldu demişler. Delil olarak da neyi zikretmişler? Delil olarak da şu hadisi zikretmişler. Demişler ki İbn Mace Cabir'den şu hadisi rivayet ediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün hutbeye çıkıyor minbere ve diyor ki Allaha farada aleykumul cum'ata fi maqami haza fi yawmi haza fi shahri haza fi 'ami haza ila yawmil kıyame. Allah bu günümde bu makamumda, bu ayımda bu senemde cuma namazını kıyamete kadar sizin üzerinize farz kılmıştır. Fe terkaha ve imamun za'irun ev adirun اِسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُودًا بِهَا فَلَا جَمَحَ اللّٰهُ شَمْ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاتَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ حَتَّى Kim kendisinin adil olan veya zalim olan bir imamı olduğu halde cuma namazını inkar ederek veya da hafife olarak terk ederse onun namazı yoktur, onun haccı yoktur, onun zekatı yoktur, onun orucu yoktur ta ki tövbe edinceye kadar. tamam mı? Demişler, bu hadisin vecul istişat nedir? Yani demişler, Cabir ensaridir ve bu khutbede Medine'de cereyan etmiştir. Demek ki Peygamber vesselam, Cuma namazının o anda farz olduğunu ifade etmiştir ve kıyamet gününe kadar da farz olacağını söylemiştir, tamam? Lakin İbn-i Raja hemen akabinde diyor ki, bu hadisin senedinde, bu hadisin metninde hem ittirap vardır hem de ihtilaf vardır. Yani sahih olmadığını ifade etmek için. Biz müslühler hadisler ne görmüştük? Mutarib olan hadis neydi? Ve duxtılaf seneden veya metnen. Mutarib, önünde uhiil fani. Yani senedinde veya metninde ihtilaf olan. Ve bu ihtilafta da tercihe gidemediğimiz, tercih yapamadığımız hadisler. Bunlar neydi? Mutaripti. Mutarip hadis de zayıf hadisin kısımlarından da niye? Çünkü rawi'nin zaptına, yani hafızında problem olduğunu gösterdiğinden dolayı. Anlaşıldı? İkinci delil olarak da demişler ki, İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu, Peygamberimizin kıldığı ilk cuma namazı. İlk cuma namazı nedir? Hani Peygamber aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz Medine'ye hicret ederken, hicret etmeden önce bir yerde konakladı ve orada belli bir müddet kaldı değil mi? Daha sonra Medine'ye yola çıkarken Ranuna vadisine geldiği zaman Peygamberimiz ne oldu? Cuma vakti girdi ve Peygamberimiz ilk cumasını Ranuna Vadisi'nde kıldı. Tamam İmam Bukhari'nin rivayet ettiği Ranuna Vadisi'nde kıldı. Tabi bundan ne anlamışlar? Yani Peygamberimiz ilk Cuma'sını sanki ilk defa Cuma o zaman kılınmış gibi. Hani Peygamberimize ilk defa Cuma farz oldu ve Peygamberimiz Medine'ye yetişmeden Ranuna Vadisi'nde ilk Cuma namazını kılmış. Böyle anlamışlar. Tamam Üçüncü delilleri, delil olarak neyi zikretmişler? Demişler ki, sureyi i Cuma medenidir. Yani Cuma namazından bahseden Sure-i Cuma medenidir. Anlaşıldı? Onun için bunlar ne demişler? Bu delillere dayanıp demişler ki Cuma namazı Cuma namazı Medine'de farz olmuştur ve Peygamberimiz de Cuma namazını Medine'de kılmıştır. Tamam İkinci görüş demiş ki Cuma namazı Mekke'de farz olmuştur ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Cuma namazını Mekke'de kılmıştır. Tamam. Cuma namazı Mekke'de farz olmuştur. Ve Peygamberimiz Cuma namazını Mekke'de kılmıştır. Bunların delili ne? Bunların delili ise İmam Nesai'nin rivayet etmiş olduğu şu hadis. İmam Nesai diyor ki Evvelu cumatin İnne evvela cumu'atin Evvelu değil İnne evvela cumu'atin Cumi'at Ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme bi Mekke inne evvele cumuatin ba'de cumuatin cumihat ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme bi Mekke bi Cevsa Peygamberimizle Mekke'de kılınan ilk Cuma'dan sonra kılınan ilk Cuma Cevsa mıntıkasında kılınmıştır Tamam? İmam Nesai'de bir hadis var diyor ki peygamberimizle kılınan Mekke'de kılınan ilk Cuma'dan sonraki ilk Cuma, Bahreyn, bu Cevsa dedikleri yer, Bahreyn'de bir yer, Cevsa denilen mıntıkada kılınmıştır. Ne anlaşılıyor bu hadisten, İmam Nesai'deki bu hadisten? Yani ilk defa Peygamberimiz Mekke'de Cuma kıldı, ondan sonra da ilk Cuma nerede kılındı? Cevsa denilen yerde kılındı. Tabi demişler ki biz bu hadisten anlıyoruz ki Cuma Mekke'de farzdı ve Peygamberimiz de Mekke'de Cuma'yı kıldı. Lakin bu hadis ne bir hadistir? Problemli bir hadistir. Niye? Çünkü hadisin Bukhari'deki lafzı farklıdır. Hadisin aslı farklıdır. İmam Nesai'deki rivayetinde Rawi'nin hatasından dolayı böyle söylenmiştir. Tamam? İmam Bukhari'deki rivayetinde nedir? Peygammedine'de, Peygamberimizin mescidinde kılınan ilk cumadan sonra kılınan ilk cuma cevsam mıntıkasında kılınandır. Tamam? Şimdi ne olmuş oldu? Tam değişmiş oldu. Buradan ne anlaşılıyor bu ikinci hadisten? İlk defa Medine'de, e, mescitte Cuma namazı kılınmıştır. Bu Cuma namazı Mescid'de kılındıktan sonra bu defa Cevsa mıntıkasında kılınmıştır, tamam? Hatta burada kast edilen, Medine'de kılınan ilk Cuma da değildir, camide kılınan ilk Cuma'dır. Çünkü biraz sonra rivayetleri zikredeceğiz. Peygamberimizin mescidi inşa edilmeden çok önce, Medine'de Cuma namazı kılınmaya başlamış zaten, tamam? Onun için kast edilen bu rivayette nedir? İlk defa Medine'de kılınan ilk Cuma'dan sonraki ilk Cuma, Cevsa'da kılınandır. Yani Medine'de peygamberin mescidinde kılınan ilk Cuma'dan sonraki ilk Cuma, ondan sonraki ilk Cuma Cevsa mıntıkasında kılınan Cuma'dır. Tamam Doğal olarak da bu görüş, e, Ravi'nin karıştırmış olduğu bir hadise dayanmış olduğundan dolayı da ne değildir? Doğru değildir. Üçüncü görüş ise, Cuma Mekke'de farz oldu. Peygamberimiz Cuma'yı kılmadı. Ama Medine'deki ashabı Cuma'yı kıldı. Tamam Anlaşılıyor değil mi? Peki bunların şeyleri ne? Bunların delilleri ne? Bunların delillerinden birincisi ise şu. İmam Ahmet İbn-i Mace Ebu Davud Kâb i̇bn Mâli'nin oğlundan. Kâb i̇bn Mâli'nin oğlu diyor Kâb İbn-i tanıyoruz değil mi? Tebuk gününde geri kalan ve sonra tövbesi kabul olup tövbe suresindeki ayetler inen sahabe. Oğlu diyor ki ben babamı Cuma'ya ben götürürdüm. Babası artık yaşlanmış o baba oğlu oğlu babasını cumaya götürüyor. Her cuma ezanını işittiğinde diyor babam Ka'b ibn Malik Esad ibn Zurare'ye merhamet okurdu. Dedi ki Allah ona rahmet etsin. Esad ibn Zurare Allah Esad ibn Zurare'ye rahmet etsin. Ben de diyor bir gün sordum. Dedim ki ey babacığım sen her cuma ezanını işittiğin zaman Esad ibn Zurare'ye merhamet okuyorsun. Niye? O da diyor ki şüphesiz ki Medine'de bize ilk cuma namazını kıldıran Esad ibn Zurare'dir. Şüphesiz ki bize Medine'de ilk Cuma namazını kıldıran Esad ibni Züraredir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret etmeden önce Esad ibni Zürare ilk defa Cuma namazını kıldırmıştır. Tamam? Oğlu da e, soruyor o gün kaç kişiydiniz ey babacım? O gün biz 40 kişiydik diyor. Tamam? O gün biz 40 kişiydik diyor. Anlaşıldı? İkinci rivayet ise hem İmam Tabrani'nin hem de Darakhün'in İbn-i Abbas'dan rivayet etmiş oldukları rivayet. i̇bn Abbas diyor ki Cuma için Peygamberimize Mekke'de izin verildi. Yani Cuma ya kılması. Lakin Peygamberimiz Cuma'yı kılmaya güç yetiremedi ve onları açıklayamadı da. Tamam. Cuma kılması için Peygamberimize Mekke'de izin verildi. Lakin Peygamberimiz Cuma'yı kılamadı ve onu onlara açıklayamadı da. Yani hani Cuma günü Namaz kılacağız diye onu açıklayamadı da diyor ve Peygamberimiz Musab bin Nuhmeyle yazdı, bak insanları Cuma gününde topla ve güneş meylettikten sonra Allah'a iki rekat namaz kılarak Allah'a yakınlaşın diye Musab bin Nuhmeyle yazı yolladı diyor şey İbn Abbas anlaşıldı yine delillerden bir tanesi mesela bu anlamda İmam Abdurrazak musannefinde Musab bin Nuhme'nin Medine'ye gönderilişini anlatırken biliyorsunuz Akabe sonra Peygamberimiz onlara Kur'an öğretsin, onlara dini öğretsin diye Musab bin Medine'ye gönderdi. Diyor Peygamberimiz Musab bin Ömeyre ee, onlara Musab bin namaz kılmak için izin istedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da Musab'a onlara cuma günü namaz kıldırması için izin verdi e diye. Tamam? Buradan neyi anlıyoruz biz? Buradan şunu anlıyoruz. Tabii bu Rivayetlerle ilgili özellikle siyer kitaplarında ondan sonra tefsir kitaplarında çokça alim Mekke'de Peygamberimize Cuma'nın farz olduğunu ama Peygamberimizin Cuma'yı kılmayıp Medine'deki ashabına Cuma'yı kılmaları için emrettiğine dair rivayetlerde bulunmuş. Yani bu zikrettiğimiz rivayetlerin yanında daha birçok rivayet var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara Cuma'yı kılmalarını onlardan talep etmesi gibi. Dördüncü görüş ise Ensar kendi iştihatları ile Cuma namazını kılmaya başladılar. Daha sonra Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Cuma namazı onların üzerine farz oldu. Tamam? Bu da kimden nakledilmiş? İbn-i nakledilmiş. Mürsel olan bir rivayette İbn-i demiş ki Es'ad İbn-i yani Ensar dediler ki Yahudilerin toplandığı bir gün var. Hristiyanların toplandığı bir gün var. Bizim de bir günümüz olsun dediler. Ve baktılar Cuma gününü seçtiler. Cuma gününde onlara Esad bir koyun kesti, onlara yedirdi. Yani koyundan onlara yedirdi ve Cuma namazını kıldılar. İki rekat namaz kıldılar. Daha sonra Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra ise Cuma namazı onların üzerine farz oldu diyor. Tamam. Bu görüşe göre ise Medine'de kılınan Cuma, Peygamberin emri ve izniyle değil, Ensar'ın kendi iştihadıyla yapmış oldukları bir eylemdi. Daha sonra Allah Rasulü geldikten sonra Allah Azze ve Celle onlara Cuma namazını farz kıldı. Anlaşıldı görüşler. Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi ta ilk başa dönelim. Birinci görüşe dönelim. Dedi ki birinci görüş neydi? Cuma Peygamberimize nerede farz oldu? Medine'de farz oldu. Birinci delilleri neydi bu görüşün? İbn-i Mace'nin Cabir'den rivayet ettiği, Peygamberimizin hutbede söylemiş olduğu hadisdi. Dedi ki bu hadis zayıftır. Tamam, bir kenara koyduk. Zayıf olan bir şeyin üzerine de bir şey bina edilmez. İkinci delilleri neydi? Cuma suresinin medeni oluşu ve cumayla ilgili ahkamın ayetlerinin Medine'de inmiş olmasıydı. Tamam. Bu, Cuma'nın Medine'de farz olduğuna hiçbir şekilde delil olmaz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü abdest, Mekke'de farz kılınmıştı. Ama abdest ayeti, Medine'de en son dönemlerde inen Maide suresinde varit oldu. Ulumul Kur'an'da alimler bunu bir bab olarak zikrederler. Öyle mi? Hükmü önceden inmiş, lakin ayeti sonradan inmiş olan meseleler diye. Örneği nedir bunun? Örneği Cuma namazı ve abdest ayetidir. Cuma namazı ve abdest ayetidir. Öyle değil mi? Çünkü biz biliyoruz ki namazla beraber abdest de vardı. Lakin ta Maide suresinde yani Medine'nin en sonunda abdest ayeti inmiş oldu. Bir şeyin ayetinin sonradan inmiş olması onun hükmünün önceden inmiş olmasına engel değildir. Abdest meselesinde olduğu gibi. Ondan dolayı bu yani Cuma suresinin medeni oluşu Cuma'nın da Medine'de farz olduğunun delilidir, görüşü. Bu delil, delil olabilecek yani delil olmaya salahiyeti olan bir şey değildir. Bundan daha kötü olanı ise, Cuma ayeti diye bilinen ayetin özellikle Medine'de indiğini ve o andan sonra Cuma namazını artık farz olarak, farz olduğunu telakki etmektir ki buna sonradan zaten cevap olarak bunu konuşacağız Allah izin versin. Üçüncü delilleri neydi? Üçüncü delilleri ise, Peygamberimizin ilk defa Ranuna Vadisi'nde Cuma namazını kılmasıydı. Aslında bu delil, Cuma Medine'de farz olmuştur diyenlerin aleyhine bir delil. Lehine değil, tam aleyhlerine olan bir delildir. Neden? Ne yönüyle aleyhlerine olan bir delildir? Çünkü sahabe diyor, Cuma vaktini Peygamberimiz idrak etti ve Cuma namazını kıldı. Demek ki Cuma o zaman farzdı. Yani Cuma farzdı, vakti belliydi, ne zaman kılınacağı Peygamber tarafından biliniyordu. O vakte girince Peygamberimiz Cuma namazını kılmaya başladı. Biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki bu işin farziyeti önceden inmiş. Çünkü o vakti idrak ettiğinde Peygamberimiz Cuma namazı kılıyor. Öyle değil mi? Çünkü sahabe Cuma farz oldu, Peygamber Cuma kıldı demiyor. Peygamber Cuma vaktini idrak etti. Yani Cuma vaktine yetişti ve Cuma'sını, ilk Cuma'sını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada kıldı diyor. Biz de bu hadisten neyi anlıyoruz? Cuma zaten farzdı. Vakti hem sahabe hem peygamber tarafından biliniyordu. Ama peygamberimiz ilk defa orada idrak ettiği için ve imkan bulduğu için ilk defa orada Cuma namazını kılmış oldu. Tamam? İkinci görüşümüz neydi? İkinci görüşümüz Cuma Mekke'de farz oldu ve peygamberimiz Cuma'yı Mekke'de kıldı. Ne dedik? Dedik burada aslı İmam Bukhari'de olan ve İmam Nesai'deki rivayette ravi'nin karıştırmış olduğu yanlış anlayışın üzerine bina edilen bir anlayıştır ve ondan dolayı da doğru değildir. Evet, Cumanın Mekke'de farz olduğu doğrudur. Lakin Peygamberimizin Mekke'de cuma kıldığı ne değildir? Doğru değildir. Üçüncüsü Mekke'de farz olmuş. Lakin Burada nereden anladık? Hem İmam Ahmet'te hem sünenlerde vardır onu Esad İbn Zurare, hem Tabarani'de hem Darakut'te varit olan İbn Abbas, hem de Abdurazaq'ın nakletmiş olduğu o Musabbinü Ümeyr'in gönderilişi meselesinden anladık. Anlaşıldı. Dördüncü görüş neydi? Dördüncü görüşte sahabe kendi iştihadıyla kıldı. Peygamberimiz geldikten sonra da Cuma namazı farz oldu görüşüydü. Bu görüşte üçüncü görüşte zikretmiş olduğumuz delillerle çürütülmüştür. Çünkü Cuma Mekke'de farz olmuştur. Peygamberimiz güç yetiremediğinden dolayı Cuma'yı Mekke'de kılmamıştır. Gidip Medine'de kılmıştır. Bu zaten İbn-i kendi şahsi görüşü. Tamam mı? Muhammed İbn-i kendi şahsi görüşüdür. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mıdır? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Yok. Şimdi burada racih olan görüş hangisi? Racih olan görüş üçüncü görüş. Öyle mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Mekke'de cuma farz oldu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Mekke'de cuma namazını kılamadı. Daha sonra peygamberimiz Medine'deki ashabına haber yolladı. Onlar cuma namazını kılmaya başladılar. Ve Peygamberimiz de daha sonra Medine'ye geldikten sonra Cuma namazını hatta Medine'ye yetişmeden yolda kendi artık e, güçlü olduğu yerde, ashabının olduğu yerde Peygamberimiz Cuma namazını ilk defa Medine yolunda Ranuna vadisi denilen yerde Peygamberimiz Cuma namazını kılmış oldu. Tamam. Peki şimdi burada şöyle bir soru sormamız lazım. Dememiz lazım ki neden Peygamberimiz Cuma namazını Mekke'de kılmadı da bekledi, Medine'ye geldi ve Medine'de cuma namazını kıldı. İbnü'r-Câbir el-Hanbelî diyor ki: ihtimaldir ki, ihtimaldir ki Allah Teâlâ cumayı farz kıldı, lakin Darul İslam'da ikame etmesini emretti. Yani cumayı farz kıldı, tamam cuma farzdır. Ama onu Darul İslam'da ikame etmesini ona emretti. O günkü şartlarda Dar, Dar Mekke, Darul Harbi. Ondan dolayı Peygamberimiz Mekke'de Cuma namazını kılmadı ama ashabı Medine'de Cuma namazını kıldı diyor. Şafi alimleri diyor başka bir yön zikrettiler, başka bir vecih zikrettiler. Dediler ki Şafi alimleri Cuma'nın maksatlarından bir tanesi de İslam'ın şiarlarını ızhar etmektir. Bu da Mekke'de mümkün değildi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıktan namaz kılması, hutbe okuması, Ashab'ın hepsini bir araya toplaması, müşriklerin şiddetli baskısından veya buna müsaade etmeyeceklerinden dolayı mümkün değildi. Ondan dolayı Peygamberimiz Cuma'yı kılmadı. Lakin sahabe Medine'dekiler İslam yayıldığı için, İslam geliştiği için sahabelerin Cuma namazı kılmasında bir beis yoktu. Bir araya toplanmalarında bir beis yoktu. Sahabe ise kendi aralarında Cuma namazını kıldılar ee, diyor. Tamam? Şimdi asıl mesele bunu, burayı bir kenara koyduktan sonra şuraya gelelim günümüz açısından Cuma namazının kılınması meselesine. Şimdi Normalde elbette ki hem Cuma gününün fazileti hem de Cuma namazının fazileti zaten işliyoruz. Yani çok büyüktür ve Müslüman'ın yanında da Cuma namazı emniyetlidir. Lakin burada önemli bir mesele var. Günümüzde yani Müslüman'ın kafirlerin kontrolünde, kafirlerin imamının arkasında, kafirlerin mekanında, devlet dairesinde yani cami diye isimlendiriyorlar. Tabi hem cami olmaktan hem mescit olmaktan fersah fersah uzaktır. Tek gibi deseyi gibi o da bir şeydir. Ee, su işleri gibi, iqdaş gibi öyle mi? O da bir devlet dairesidir yani cami dedikleri yer, mescid dedikleri yer. Açılış saati belli olan, kapanış saati belli olan, devletin kontrolünde olan, anayasaya tabi olan, tüzüğü olan öyle mi? Ee, başındaki e, kişiyi devletin, tağutun atamış olduğu bir yerdir. Müslümanların burada cuma kılması mümkün değil. Hem mehal itibariyle hem de imam yani arkasından namaz kılınan imam itibariyle. Peki bu durumlarda Müslümanların kendi aralarında Cuma namazı kılmaları mümkün müdür? Şimdi normalde Müslümanların elbette Cuma namazı kılmaları mümkündür. Yani Cuma namazı kılmaları mümkün değildir diye bir şey yok. Lakin Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekke'de Cuma kılmadığından dolayı Müslümanın bakması lazım. Eğer Cuma'nın hakkını eda edebilecek, yani Cuma'yı bir şiar namazı olarak açıktan kılabilecekse Cuma namazını kılabilir. Ama eğer Cuma namazını gizlenerek kılacaksa veya iki üç kişiyle kılacaksa veya da hiçbir şiarını ızhar edemeyecekse e, mesela en yakınlarından bile bunu gizlemek zorunda kendini hissedecekse o zaman Cuma namazını ne yapamaz? O zaman Cuma namazını kılamaz. Tamam? Niye kılamaz? Çünkü Peygamberimiz de Mekke'de Cuma namazını kılabilirdi. Yani Darul Erkam'da Peygamberimiz Cuma namazını kılabilirdi. Öyle değil mi? Veya sahabesini toplayıp Mekke'nin dışındaki bir yere çıkıp cuma namazını orada kılabilirdi. Ama peygamber farz namazlarını kıldığı gibi beş vakit farz nereden de farz oldu, Mekke'de farz oldu. Fazla namazlarını nasıl kılıyordu peygamberimiz? Evlerde veya da Darul Erkam'da veya da Medine'nin dışına, Eme Eslafur'la Mekke'nin dışına çıkıyorlardı sahabe. Orada hep beraber namazı kılıp tekrardan geri geliyorlardı. Öyle mi? Dileselerdi cuma namazını da bu şekilde kılabilirlerdi. Ama cuma namazını bu şekilde kılmadılar, öyle mi? Demek ki biz anlıyoruz ki buradan gizlenerek, üstü kapalı bir şekilde kılınabilecek olan bir namaz değildir bu namaz. Açıktan kılınması, şiarlarının izah edilmesi gereken bir namazdır. Bakın burada en önemli olan mesele şudur. Mesela buraya kadar anlattığımız dört görüş anlattık. Dört görüşün delillerini anlattık. Bunlar hepsi ihtimalli şeylerdir. Doğru mudur? Bunlar hepsi ihtimallidir. Yani mesela biri çıkıp size şunu söyleyebilir, yani bu ihtimallidir. Cuma günü de Cuma namazı farzdır, ondan dolayı da ben Cuma namazını kılalım mesela diye. Farklı anlayışların, yani diyelim ki ortada naslar var ve bu naslardan doğan farklı anlayışlar var. Bu farklı anlayışların üzerindeki hakim olan anlayış kimin anlayışıdır? Selefin anlayışıdır. Zaten ehli sünneti menheç olarak diğer fırkalardan ayıran özellik de budur. Öyle mi? O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bizim bu anlayışları yani cuma farzdır ve kılınmalıdır. Gizli de olsa kılınmalıdır. Mesela Şeyh Ebu Muhammed el Allah kurtarsın kâfirlerin elinden cezavinde 2-3 kilo de olsa cuma namazını kıldığına dair bir fetvası var. Yani ben kılıyorum diyor. Yani 2-3 kilo de olsa cezavinde de olsa mesela ben cuma namazını kılıyorum diyor. Veya buna benzer fetvalar var. Yani iki kişi de olsa Müslümanlar bir evde toplanıp cuma namazını kılmalıdır diye. Şimdi bu anlayışları biz nereye arz etmemiz lazım? Selefe ve selefin dönemindeki anlayışı arz etmemiz lazım. O anlayışa göre hüküm çıkarmamız lazım. Bakın hem İmam Abdurrezzak musannefinde hem İmam İbni Ebi Şeybe musannefinde tamam? İmamlar Cuma namazını te'hir ettikleri zaman kişiler ne yaparla ilgili bir bab tamam? Seleften, tabiinden nakillerde bulunmuşlar. Şimdi biliyorsunuz Ümeye, Beni Ümeyye halifeleri, valileri namazları vaktinde kılmıyorlardı. Yani mesela namazı erteliyor adam, erteliyor, erteliyor işte belli bir şeye e, kadar. Öyle namazın en sonunda çıkıyor Cuma namazını kıldırıyor insanlara, keyfine göre davranıyor mesela. Atadan, Tabi'inden, sahabe öğrencilerden, Mesruh'tan, İbn-i Cüreyş'ten, Ebu Cuhayfe'den mesela. Bunlar hep imamlar. Bunlardan şunu naklediyorlar, diyorlar ki biz o vakitte kendi başımıza öğle namazını kılardık. Daha sonra o imamlarla beraber cuma namazını kılar ve onu nafile olarak kabul ederdik. Bak biz Said İbn-i Cübeyr, hakeza, mesela i̇bn Abbas'ın talebesi Said i̇bn Cübeyr, biz beraber cuma, öğle namazını kılar, daha sonra beklerdik imam çıktığı zaman onunla beraber cumayı kılar ve onu nafile olarak addederdik. Bir başkası diyor ki iki rekat cuma namazını kıldı, şeyle beraber, o selam verdikten sonra o kalktı devam etti, ikindi namazını kılıyor. Yani o selam verdikten sonra o farz namaza niyet etmiş, ona tabi olmuş, o cuma namazını, öğle namazını kılmış adam, bitirmiş. E, o cumayı kılarken o diye niyet etmiş zaten. Ondan sonra hatta diyor, ben seni şahit tutarım ki bu kılmış olduğum ikindi namazıdır. Yani şey değildir, e, raviye diyor, bu kılmış olduğum cuma namazı değildir e, diye. Şimdi hakeze mesela İmam Ahmet, yani bu tabakayı geçtikten sonra, Tabe'in etba'u Tabe'in tabakasını geçtikten sonra, mesela İmam Ahmetlerin döneminde, hem İmam Ahmet'in oğlu Abdullah sünnet kitabında babasından, hem de Selef'ten, e, işte Abdullah ibni Mübarek'ten mesela ve diğerlerinden o dönemin cehmi olan, yani Kur'an mahluktur diyen imamlarının arkasında cuma namazını kıldıklarını, daha sonra eve gittikten sonra öğle namazı olarak bunu iade ettiklerini söylüyor. Tamam. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah sünnet kitabında babasından ve diğer selef imamlarının itikadını naklederken bir bölüm var orada. İşte Kur'an mahluktur diyenlerin arkasında namaz, cehmilerin arkasında namaz, işte kaderilerin arkasında namaz diye bölümler var. Orada bu tip insanların yani o dönemde Kur'an mahluktur diyen veyahut da Allah Azze ve de isim, isim ve sıfatlarında problem yaşayan insanların arkasında Cuma namazını kıldıklarını ve soranlara Cuma namazını kılın lakin daha sonra öğlen namazı olarak onu iade edin diyorlar. Tamam? Öğlen namazı olarak onu iade edin diyorlar. Şimdi biz sefteki bu örnekleri çoğaltabiliriz. yani bu kitaplara başvurduğumuz zaman tek tek rivayetleri zikretmeye gerek yok zaten. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım, eğer Cuma namazı bu şekilde kılınabilen bir namaz olsaydı neden Selef imamları kendi evlerinde Cuma namazını bu kendi yandaşlarıyla aynı düşünen insanlarla beraber Cuma namazını kılıp daha sonra gelip mescide oturmadılar? Öyle mi? Yani veyahut da Cuma'yı kılıp niye daha sonra gelip kendileri kendi aralar, mesela İmam ne oğlu, oğlu soruyor, hayır diyor Cuma'yı kıl ondan sonra tekrardan iade et. Neden dolayı Cuma kıl diyor? Çünkü o dönemde Cuma namazına gitmeyenler harici olarak isimlendiriliyorlar. Ve ciddi anlamda eziyet görüyorlar. Hani halifeye kafa kaldırdı, halifeye baş kaldırdı, tekfir ediyor diye. Harici olarak addediliyorlar. Ondan dolayı Cuma namazına git. Yani korkudan dolayı. Yoksa bazılarının bugün saptırdıkları gibi işte bu imamlar, bu kafir dedikleri adamların arkasına gidip canı gönülden namaz kılmıyorlar yani korktuklarından dolayı. İmam Ahmet'in halini biliyorsunuz zaten. İşkencede. Ee, en sonunda işkenceden çıktıktan sonra şehit olan evi imamdır. Ondan dolayı mesela Said i̇bn Cübeyr, Ata İbn-i Cüreyc, Ebu Cuhayfe, İmam Ahmetler, Abdullah i̇bn Mübarekler yani bu insanlar mesela kendi evlerinde, kendi ehilleriyle beraber eğer cuma iki kişiyle, üç kişiyle evde kılınabilen bir namaz olsaydı, cuma namazını yine kılarlardı. O tövbetin altında kalmamak için gelip mescitte otururlardı. Ya önce öğleyi kılıyorlardı cuma gününde Veyahut da Cuma namazını önce kılmışlarsa gidip evlerinde neyi iade ediyorlardı tekrardan? Öğlen namazını iade ediyorlardı. Ya da onlara farz namazı kılma niyetiyle tabi oluyorlardı. Yani o Cuma kılıyor adam öğlen namazına veya ikindi namazına niyet ediyor. İki rekatı bitirdikten sonra o kalkıp tekrardan dört rekatlık namazını bu şekilde tamamlamış oluyor. Ha. Ayrıyeten bir de Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da uygulaması. Hani o şöyle bir şey söylenebilir diye bunu zikrettim. Yani işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biz kılmadığını nereden bilelim? Yani biz kılmadığını biliyoruz da hani kılmadığını nereden bilelim diye böyle farazi bir şey söylenirse ama selef imamlarının kılmadığını, kıldıklarında da ölü olarak iade ettiklerini ve aynı günümüzdeki gibi kılma imkanlarının olduğunu da biz biliyoruz. Öyle mi? O zaman biz burada neyi anlıyoruz? Bu anlayışlar yani günümüzde var olan anlayışlar her ne kadar iştihadi olsa da yani yaptıkları zaman inşallah bir ecir aldıklarına biz inansak da Yaptıkları mutlak yanlıştır demesek de bu şekilde. Ama selef'in anlayışına nedir? Selef'in anlayışına aykırıdır. Çünkü aynı dönemde, aynı zamanda selef yapmıştır. Ha. O zaman Cuma ile ilgili söylenen bir takım hadi yani günümüz açısından söylenen bir takım hadislerin de hamasi duygulardan kaynaklandığını anlıyoruz. Öyle mi? Yani işte kim üç Cuma'yı terk ederse Allah Azze ve Celle onun kalbini mü tamam doğrudur. Ama hangi şartlarda? Yani çünkü biz ne diyoruz? Mesela ehli sünnet olarak. Bizim menhecimizin ana taşlarından bir tanesi nedir? لَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرًا لَسَبَقُونَ اِلَيْهِ Şayet onda hayır olmuş olsaydı selef bizden önce onu yapardı. Öyle mi? Çünkü onlar hayırda, takvada Allah ve Resulü tarafından tezkiye edilmiş olan insanlar. Anlaşıldı mı? Demek ki cuma gizli, saklı vesaire kılınacak olan namazlardan değildir. Burası anlaşıldı değil mı? Niye? Bunu bu ihtimallik olan delillerden Neye göre biz bu sonucu çıkardık, racıf olan budur dedik? Selefin anlayışına ve selefin uygulamasına uygun olduğundan dolayı. Ha selef doğrudur, gitmiştir, onlarla beraber kılmıştır. Bunun sebebi korkudur. Bunun sebebi korkudur. Ama daha sonra bunu ya iade etmişler, ya farklı bir niyetle o namazı kılmışlardır. Onu da cuma olarak değil, başka namaz olarak iade etmişler. Bu konuda dediğim gibi, tafsilatlı olarak hem iki musannaf da yani i̇bn bir şey Şeybe'de bir de Abdurrazzak'ta cuma namazı tekhir edildiğinde selefin ne yaptığına bir daha keza itikat kitaplarında mesela en baştından zaten hepsi cehmiler o dönemde cuma namazının kılınmasıyla ilgili hükümleri zikretmişler. Ama bir tahdid eee İmam oğlu Abdullah'ın ya kaleme almış olduğu sünnet kitabına bakılabilir. Burada gene yanlış anlayışlardan bir tanesi şudur. Yanlış anlaşılmalardan veya ota diyelim. Biliyorsunuz ayet i kerimede Allah Azze ve Celle diyor Ya yuvalızın âmanı, İza min edenler Cuma günü, Cuma için ezan okunduğu zaman alışverişi bırakın ve Allah Azze ve zikrine koşun diyor Allah Azze ve Celle. helal edin. Şimdi mesela kimisi diyor ki bu ayet-i kerime yani bize gösteriyor ki açık bir şekilde cuma namazı şeyde farz olmuştur. Cuma namazı bu ayet-i kerimeyle farz olmuştur ve bu ayet-i kerimeyle de farz olduğu için kıyamet gününe kadar da bakidir. Diye. Lakin şu bir gerçektir ki yani cuma namazı bu ayet-i kerimeyle farz olmamıştır. Öyle değil mi? Bu ayet-i kerimenin cuma ile alakası da yoktur. Yani cuma namazının farziyetiyle uzaktan yakından alakası da yoktur. Niye? Çünkü bu ayet-i kerime ne hakkında Bu ayet-i kerime ne hakkında inmiştir? Şam'dan bir kervan geldiği zaman evet. Sahabeden e, Allah, e, Allah Resulünü bırakıp e, o kervanla ilgilenince Allah Azze'yle bu ayet-i kerime inmiştir. Normalde bu ayet-i kerime cuma namazının farziyeti değil. Hatta bu bize gösteriyor ki bu ayet indiğinde cuma namazı zaten farzdı. Öyle değil mi? O dönemde insanlar cumaya ehemmiyet göstermeyip cumayı bırakıp gelen kervana koşunca Allah azze ve celle binevi onları hitap etmiştir. Yani cumadan daha önemli, Allah'ın zikrinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Cuma günü cuma ezanı okunduğu zaman alışverişi, şunu bunu terk edin. Sadece Allah azze ve celle'nin zikrine koşun diyor. E Allah azze ve celle. Tamam? Yoksa ayet-i kerime "Cuma size farzdır." Bu ayet-i ile cuma namazına koşun. Ayet-i kerime bunu anlatmıyor. Yani özel bir vakadan, özel bir sebepten dolayı bu ayet-i kerime inmiş ve bunu açıklamıştır. O sebepten dolayı bu sebepten dolayı bir diyoruz ki, günümüzde cuma namazı yine farzdır. Değil ki cuma namazı farz değildir. Yani cuma namazı farzdır. Ama nasıl ki Mekke'de peygamberimize farz olup peygamberimizin kılmadığı gibi İmam Ahmetlere, Atalara, Mesruklara, İbn-i Ebu Cuhayfelere farz olup da onların Cuma namazını kılmadığı gibi. Sebep çünkü Cuma namazı gizlenerek, saklanarak evlerde kılınacak olan bir namaz değildir. Bu sebepten dolayı Cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı açık olan, Müslümanların toplandığı, hutbelerini diledikleri gibi okudukları ve şiarlarını ızal bir namazdır. Günümüzde bu şartlar yerine gelmediğinden Cuma farzdır ama bu şartlardan dolayı ne yapılmaz? kılınmaz. Lakin bu şartlar kalkar. Yerine daha olgun ve olumlu şartlar gelirse zikretmiş olduğumuz gibi Medine İslam devleti değilkense Habe Medine'de cuma namazını kılmıştır. Öyle değil mi? Yani Esadibinizdir ara veya musabibini Ömer cuma namazını kıldıkları zaman Medine Daru İslam mıydı? Değildi. Kafirler de vardı, müşrikler de vardı, Yahudiler de vardı. Öyle mi? Müslümanların kontrolünde olan İslam Anayasasının geçerli olduğu bir yer değildi ama her evden birileri Müslüman olduğu için artık İslam orada kuvvetlenmişti. İslam orada belli bir güce ve kudrete ulaşmıştı yani insanlar Müslümanlara müdahale edemiyorlardı. Bundan dolayı Cuma namazı kıldırırlar. Bu günümüz açısından da böyledir. Yani böyle olduğu zaman Cuma namazı kılınabilir. Zaten mesela özellikle e, diyelim ki İstanbul açısından söyleyelim misal. E, mesela bir adam iki tane ayrı semt düşünün diyelim ki Cuma namazı nerede kılınıyor olsun. Cuma namazı mesela Ümraniye'de kılınıyor olsun. Öyle mi? Bir uzakta semtte oturan adam veya da çalışan adamın gelip Cuma namazını kılıp tekrardan işine dönmesi mümkün değildir. Çalışan bir insanı düşünün. Mesela bir Müslümanın Cuma namazını kılıp tekrardan geri dönmesi mümkün değildir. O zaman nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? İki tablo çıkıyor ortaya. Cuma namazının farz olduğuna inanan bir insan işi gücü terk etmesi lazım. Nasıl ki sen işinden dolayı öğle namazını, ikindi namazını kılamıyorsan o işi terk etmek zorundasın. Öyle mi? Bu da böyle. Ama mesela bu anlayış beraberinde çok e, ilginç e, durumlar da getiriyor. İşte bu adam Cuma'yı kılamıyor. Niye? İş yeri uzak. Ya Allah muhafaza bu in, çok insanı çok tehlikeli bir duruma sokar. Eğer sen Cuma'nın farz olduğuna ve mutlaka kılınması gerektiğine inanıyorsan, uzakta çalışanmak ne demek yani? Adam bırakacak gelecek. Cuma farzdır, öyle mi? Gidi gitsin pazarda limon satsın yani. Eğer gerçekten Cuma farzdır ve Cuma'yı kılması gerektiğine inanıyorsa ve imamların arkasında şurada burada da kılamayacaksa mecbur Müslümanların kıldığı bir yere gelmek zorundaysa gelsin Cuma namazını şey yapması lazım. Cuma namazını kılması lazım. Ondan dolayı böyle biraz değişik bir durum da çıkıyor ortaya. Hani birileri farz diye kılıyor, birileri iş yerim uzak diye kılamıyor. Bir öbürü diyor eğer farzsa bu niye kılmıyor? vesaire yani bir şeyin içine giriliyor. Ha, buradan da anlaşılıyor ki yani durum ve şartlar buna müsait olan durumlar ve buna müsait olan şartlar değildir. Ama dediğim gibi her halükarda bu kendisinde ihtiyadın geçerli olduğu ihtilafın cinsinin tenevû'a ihtilafı oldu. Yani şey değil yani zıtlık ihtilafı, tudal ihtilafı değil çeşit ihtilafının tenevû'a ihtilafının olduğu ihtilaftır. Yapan da inşallah yapmış olduğu iştihattan dolayı bir ecir almıştır. Yapmayan da bir ecir almıştır ama Râcih olan selefin anlayışına ve uygulamasına baktığımız zaman Cuma namazının günümüz açısından kılınmaması yönündedir. Ama bu Cuma namazı farz değildir anlamına da gelmez. Cuma namazı yine farzdır. Tamam? Anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey. daha İslam'ın hükümleri gelmemiş zaten. Yani daha henüz Peygamber Medine'ye hicret etmemiş. Sahabe daha hani şimdi tevhid normalde dedik tevhid kaç kısımdır? İki kısımdır. Öyle değil mi? Bir tevhid ubudiyya var. Yani sadece Allah'ı birlemek var. Bir de tevhid il ittiba var. Yani biz öyle inanırız. Hani tabi olunacak olan merci peygamberdir. İbadet edilecek olan tek merci de Allah'dır. Öyle mi? Biz ehli sünnet olarak bizim tevhidimiz iki kısımdır. Öyle mi? Şimdi Birinci kısım daha İslam'ın ilk başından çok açıktı zaten yani bu şey ibadet tevhidi. Ama ikinci kısım mesela Medine'de Müslüman olan bir adamın hani peygamberin ümmet üzerindeki hakkı nedir? İtaat nedir? Bidat nedir? İşte e, sünnet nedir falan bunlar daha henüz belli değildi. Bunlar ne zaman oturmaya başladı? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bu ay, yani velev rivayeti sahih kabul etsek bile o İbn-i Sirin'in Es'ad i̇bn zikretmiş olduğu veya sahabenin fiilinden zikretmiş olduğu rivayeti kabul etsek bile buna şey olmaz, bir sıkıntı teşkil etmez. Çünkü daha henüz Peygamber aleyhisselatü vesselam gelmediği için, ahkam tam zikredilmediği için bir daha Sünnet ahkamı, ondan dolayı bu bir şey olmaz, bir sıkıntı teşkil etmez yani. Soruyu doğru anladım değil mi? Başka? Başka? Yok. Devam edelim mi? Duralım mı? Biz bu şeyi anlatırken, gusül babını anlatırken Cuma gusülüyle ilgili bir şey anlattık mı? Tafsilatını anlatmış mıydık? Öyle mi? Şey, Bulugul Meram'da mı anlattık yoksa şeyde mi anlattık, kitapta mı anlattık, kitapta anlattık. Gusül babına hadislerini okuduk değil mi Bulugul Meram'da? Biz namaza geldik en son, hayızı da okuduk, namaza geldik orada durduk. Doğru mudur? Peki dedik raci olan nedir? Yok gerek yok. Onun müzakeresini yaptınız değil mi? Yakın zamanda yaptınız mı usul babının müzakeresini? Ya, tamam. İşte namazdan başladık Namazdan müzakere yapıyorsun? Tamam Şey burada e şurayı okuyalım. O zaman şuraya gelin, orada duralım. Ya da şey yapalım. Ha, o zaman bunu işlemişsek bunu da okuyalım. Vamil hasaisiyu mil cumati. Cuma gününün özelliklerindendir. El-emru bil-ihtisali fihi. O günde yıkanmak, e, gusül abdesti almak e, sünnetlerdendir. Ve huve sünnetu muakedetun. O muaked olan sünnettir. Ve minel ulema'i men mutlaka. Alimlerden bazısı onu mutlak olarak, vacip olarak kabul eder. Ve minhum onlardan bazısı yücibuhu. Onu vacip kılar. Fihakki men bihi raihatun. Kendisinde e, koku olanın hakkında vacip kabul eder. يَحْتَاجُ izaleti ha Onu izale etmeye ihtiyaç duyanda. Yani onda öyle bir koku vardır ki onu izale etmeye ihtiyaç duyuyorsa eğer onun hakkında vaciptir. Ama koku olmayan hakkında ise sünnettir. Zaten ben yanlış hatırlamıyorsam biz böyle demiştik. Demiştik ki bu iki görüş en racik olan yani delil yönünden en kuvvetli olan iki görüş budur. Eğer kişide zaten şey varsa koku varsa başkalarına eziyet edip onları rahatsız edeceğinden dolayı onun gusül alması vaciptir. Yani millete eziyet etmemek için. Cuma günü gusül vacip olduğundan değil insanlara bunu da kim söylüyordu İbni Abbas'la? Ayşe annemiz söylüyordu değil mi? Hatta Şeyh Huluslam de bunu onlardan bize zikrediyordu. Yani bunun bir illeti var. Hani Cuma gününde Cuma gusülünün peygamber tarafından bu kadar zikredilmesi, üzerine düşülmesinin bir illeti var. O da nedir? Kokudur. Ama koku olmazsa, diyelim adam temiz olursa müekked olan sünnetlerdendir. Cuma namazı için. Ama bu cuma günü için değildir değil mi? Bu ne içindir? Cuma namazı içindir. Tamam. İbni Hazm için, İbni Hazm'a göre bu neydi? Cuma günü içindir. Yani cuma namazı geçse de adamın cuma hususunu alması lazımdır demiştik. Evet. Tamam inşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ